Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüşmeler> Suretul Ahkaf. Ahkaf suresi. Ki Ahkaf kum tepeleri demektir. 21. ayet-i kerimeler. O kelime geçtiği için oraya geldiğimizde de onu ifade edeceğiz. Kum tepeleri manasına gelmiş oluyor bu surenin adı. Mekkiyetun illa. Bu ayet sure genel olarak da Mekke'de olmuş. Ancak şu istisna. Hangisi? Kul arayetun imkâne <nelle> bin <LLC> Ayeti. Bir de. O illa fâs <fuss> bir <amid��> kemâ. Uh Sadara <-huh>. gul'l-azmînler. Ayet-i kerimesi. İstisna. Onun dışındaki diğer ayet-i kerimeler Mekke'de nazir olmuştur. Şu da istisna. Ve bir de o vassaynet insani bir valideyi feratte ayet. Böylece saymış olduğunuzda üç ayet istisna, diğerleri Mekkeden nazir olmuştur. Ve'ye erbon enkamsun ve felasyona ayet. Toplam olarak 34 veya da 35 beş ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamil. Hamil genel olarak da huruf-u mukatta, kesik harflerdendir. Ki bunu daha önce de ifade ettik, Allah ile Resulü arasındaki genel bir şifredir. Allah ağrı bir murad bununla neyin murad edildiğini elbette Rabbimiz daha iyi bilir. Tenzil-ül bu var ya hangisi? El-Kur'an'ın indirilmiş olan bu Kur'an. Bu cümle nedir? Müktedevun, müktedadır, başlangıç cümlesidir. Bu nedir? Minallah. Allah tarafından indirilmiştir. Bu da bu cümle nedir? Haberulu, tenzil-ül Kitab müktedasının haberi olmuş oluyor. Burada sıfat mevsuf devamlı aynı gelir. Allah if, isminin el-aziz ifadesi sıfatıdır. O Allah nasıl bir Allah? Aziz olan, ize sahibi bir Allah. Nerede? Fi mülki. Kendi mülcünde ve bütüniyetinde. Hakimiyetinde ve gücünde. Cenab-ı Hak nedir? bir ise sahibidir. Aynı zamanda el-hakimi fi sunu Yaratmasında da, yaratışında da hikmetle yaratandır o Allah. Onun için buradaki sıfat mevsufunun harekesini almış oluyor. Sıfatın esra olmasındaki sebep, mevzufunun esra olmasından direner olaraktan gerekmiş oluyor. Heee... مَا حَلَكْ وَسَّمَا Yerleri ve gökleri Allah yaratmadı. Ve ma بَيْنْهُمَا Ve onun her ikisi arasındaki yerlerle göklerle arasındakilerini yaratmadı. İlla yarattı. خَلْقًا Nasıl olarak yarattı? Bil, hakkı. Hak ile gerçek olaraktan Allah yerleri ve gökleri ondan onların arasındakilerini yarattı. Ali Nursule'sinin 191. ayetinde "Ma de haza baṭilan. Subhâneke fe'naza banâ" diye ayet-i kerimede ve göklerin yaratılışını Allah ifade ettikten sonra ondan sonra Allah "Haşa asla ve asla bunları boş, gereksiz, anlamsız, lüzumsuz yere yaratmadı" diye ayet-i kerimenin sonuna öyle bağlamış oluyor. Ha, hak ile yarattı. Bu nedir? Liyedul ve ala kudretina ve vahdaniyetina. Niçin? Tanki gücümüze ve kudretimize, kendimize ve çektiğimize ne olsun diye derin işaret ve remiz olsun diye. Bunu ne olarak yarattı ve eceli müsemma? İnsanın nasıl ki bir eceli süresi var ise aynı şekilde belli bir süreye kadar, belli bir zamana kadar. Yani insanın doğuşu ölüşü olduğu gibi, kısaca sigarların göklerin kainatında bir doğuşu olduğu gibi Takdir edilmiş bu olan bir süreye, mesela ne gibi ilafen ayarlanacak fiyameti, Kıyamet gününde yok oluncaya kadar verilen bir müddet içerisinde yer ve gökler ve onların içerisindeki arasındaki Allah hak ile ve hak olarak gerçek olaraktan yaratmıştır. Balinesine Kefarun o ancak o tahfilleri gelince Allah onu Bu bir fukülen azabı kendilerini uyarıldığı, uyarılan neyden? Allah'ın azabından korkutularak uyarılan kafirler var ya, işte onlar nedir? Mu'anidûne, bu hak ve hakikatlerden onlar yüz çevirmektedirler. Kul harayetun ahberiunun, de ki harayetun ne dersiniz? Ne dersiniz? Görüşümüzde nedir Yani ahberuni bana haber verin neyden? Ma, o şeyden gider siz çağırıyorsunuz dua ediyorsunuz yalvarıyorsunuz istiyorsunuz yani tavudun Allah'ın dışında Allah'ın dışında kaptmış olduğunuz şeyler konusunda bana bir söyleyin bakalım diye efendimize o müşriklere söylemesi için bu beyanı Rabımız ifade ediyor yani o Allah'ın dışında kattığınız şeyler ne? Ey esma mefûr yani bu cümle nedir? Birinci mefûr ha, hadi bana göstere. اخبروني ah تكيد. Bu cümle bu kelime bir önceki arae kelimesini tehdit ediyor. Bak ah bir bana haber verin, bana gösterin. Ney? ما خلقنا اخطلاق. Bu cümledir mef'ulun sani. Neyi yarattılar? İkinci mef'ul. Min al O sizin ibadet ettiğiniz okutlar var ya hadi bunu gösterin Ne yarattı? Yarattığı bir şey var mı? Nereden? İnan ardı. Yerde neyi yarattı? Çiçeğimi yediriyor. Çiçeğimi dağınlığı şunu mu? Neyi yarattı? Ona bana bakın. Bu nedir? Bu cümle beyan beyanın ma. Şuradaki geçer ma'nın beyanı oluşuyor. Ma, beyanıye manasına da geliyor. Eee yoksa böyle değil de yoksa şöyle mi? Bir de bir şey yoksa onların ortakları mı var? Nerede? Onların ortakları fi sama var, gökte. Acaba onların gökte bir ortaklıkları mı var? Yani haşa onları idare eden, bilgi veren, kayıptan haber veren, onların gökyüzünde mi Allah, Allah ile beraber haşa, onların orada bir ortakları, ortaklıkları mı var? Yani, buradaki en manası? Bir mana hemze el inkar. Hem, hemze inkar deniyor. Yani şu şöyle değil mi? Yani öyle değil. Manasında inkar manasına gelen bir hemze. Yani var mı? Yani yok. Allah'ın gökyüzünde de o bir ortaklıkların ortakları da yok. Değil ki o bir O da yetmedi. Bana bir kitap getirin mürezelin. İndirilmiş bir kitap getirin. Min haza, Kur'an'dan önce. Bana Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap getirin. Ne olarak? Ha, ev evvaretin veya bir eser vakiyetin, bir kalıntı getirin. Min bir ilimden, bilgiden, kalıntıdan bir eser getirin. Yuzeru anil evveline bis dava davakum fi ibadetil esnami. Şuklara takma konusunda iddia ettiğiniz gibi, görüşünüzün doğruluğuna delik olmak üzere evvelkilerin yapmış olduğu, onlardan kalmış olan, onlardan kalıntı olan bir eser bana getirin. Öyle bir eser ki sizi o eser Allah'a yaklaştırıyor olmuş olsun. Sizi Allah'a yaklaştırıcı olan ve takmış olduğunuz fukukların ibadetine dair görüşünüzün doğruluğunu ifade edecek öncekilerden kalma kalıntı bir eser, bir iz, bir bakiye bana getirin, gösterin. İmkün tüm sadiki nefi davam. Eğer gerçekten davanızda ve görüşlerinizde doğru iseniz, burada vemen buradaki men istifam manasında bir mana nefi nefi istifam. Sonra edatı manasında kimdir? Yani öyle birisi yok. E yani la aha öyle bir kimse yok. Abalu daha sapıt bir kimse yok. Kimden? Kimden ye? Yed o yani ya budur min doniila Allah'ın dışında ki putlara ibadet eden insandan daha da sapık bir kimse yok. Ey gayriyi. O sap, sapık olan o kimsenin kendisine ibadet etmiş olduğu o put var ya Men la lehu, kıyamet. kıyamet gününe kadar ona herhangi bir cevap veremez. isteğini karşılayamaz. Ki onlar da nedir? Esnam. O putlar onlara cevap verbilir mi? Veremez. İhtiyacını yerine getirebilir mi? Getiremez. seslenebilir mi? Getiremez. Yani onlardan istemiş oldukları şeyleri ebediyen onlara cevap verme özelliklerine yoktur o ibadet edenleri ibadet ettikler o mağlut olan tutları evet ve onlar yani ibadetim o putlar var ya o kendisine ibadet edenlerin ibadetlerinden nedirler Vâfilûne, habersizdirler. Yemem cemâdû nâyâfilûne. Çünkü onlar cansızdır. Hiç akılları da yoktur. Akılları olmadan cansız olan o varlıklar onlardan nereden haberi olsunlar? O yüzden huşûrânâs. İnsanlar mahşer yerinde toplandıklarında kânû olurlar. Yani ey esmânû, o putlar var ya lehum onlara olur. Yani yedikli e, ağabey deyip o putlara, tapanlara o putlar ne yaparlar? en düşman olurlar. Yani ve kâbül ibadetim onlara bir ibadeti abi değilim kafirine, cahidine. O putlar, bahşer günü ki bunun benzeri başka ayette şeytanlar için. Şeytanlara o insanlar ya Rabbi biz bunun yüzünden sapıklığa gittik deyince o şeytanlar derler ki gelmeseydiniz bizi sapıklığa götürdük. Siz geldiniz peşimize değil onlara sahip çıkmadığı gibi putlar da kendisine ibadet edenlere sahip çıkmayıp ibadetlerini inkar edip ve böylece putlar onlara düşman olur, biz sizi tanımıyoruz bile derler, o putlar. Ve izah. Tüb-ı ayatuna, el-Kur'an. Onlara her ne vakit ayetlerimiz, Kur'an'dan ayetlerimiz okunduğu zaman, o Kur'an ayetleri nasıl? Beginatim, zahiratim, apaçık olan, apaçık olan ayetlerimiz onlara okunduğunda, bu cümle Harun Ha cümlesidir. İşte o okunma anında o kafirler derler ki o Kur'an için ne derler? Bu hak olan Kur'an kendilerine geldiği halde o kafirler derler ne derler? Gerçekten bu açıkça apaçık bir sihirdir diyerekten haşa Kur'an'ı sihir olarak ifade ederler. En veyahut da imanla bel manasına ve ve hemse din inkar inkar hemse manasında yekulune derler iftirahu, iftira hu iftira ederekler ki el elkur'an kul in O kur'ana iftira ederekten onun haşa ki ayet ifade edecek haşa efendimizin uydurması nasıl kul de ki ey habib in in Eğer o kur'anu ben uydurmuş isen farzan bazı muhal olarak ben uydurmuş isem. Fela temlikun li min Allah min asabi. Allah'ın bana vereceği azaptan hiçbir şey geri çeviremezsiniz. Şeyden yani hiçbir şey. Yani hiçbir şeyi Allah bana azap verecek ise Allah'ın bana vereceği bu azabı hiçbir suretle gerisin geri çevirmeye sahip bir sahibi değilsiniz. E yani la tahtiruna ala dahi anni idha azza beni Allah. Allah bana azap ettiğinde, Allah'ın o azabını benden def etmeye, uzaklaştırmaya hiçbir izin gücü yetmez. Hangi durumda? Haşa ben o Kur'an'ı küsra edip uydurmuş olsam parz muhal olarak. Ki, hüve o Allah, âlem daha iyi bilendir. Bir tû fî dûne fil Kur'an'e Kur'an hakkında uydurmuş olduğumuz şeyleri elbette ki Allah daha iyi bilir. Neyi uyduruyorsunuz, neyi söylüyorsunuz? Onu daha iyi bilendir. Kefâ bihî feâle şehîden. Benimle veleyküm. Benimle sizin aranızda Allah şahit olarak, şahit olarak nedir? Bana yeter, bana kâfidir ki o Allah ve el-Gafûr'un tabe. Tevbe edene mağfiret eder. er ve kendisine yönelene de merhamet eder. Felem yuâcili fî'l-ukûbeti. Bir yanlışlık yaptım haşa Allah hemen tokatlamaz, cezasını vermez. Azat verme konusunda Allah haşa acele etmez. Kul, da habibim. Mahkum an dedi an. Ben öyle sonradan çıkmış birisi değilim. Mina burası peygamberlerin içerisinde. Yani ev benim İlk gönderilen değilim ben. Yani ilk çıkıyor değilim ben. Kastetme kabri kedi romi Benden önce bin çok peygamber geldi geçti. Tek evet tek tek Beni nasıl intihar ediyorsunuz ya? Ben ilk defa çıkmış değilim ki. Benden önce de peygamberler geldi. O halde ben gelen peygamberlerin ilki değilim. وَمَا اَدْر۪ي Ben bilmem. maif يُفْأَرُد۪ي بَلَا He, Benim için ve sizin için ne yapılacağını bilmem. Yani Allah bana size ne gibi bir muamelede bulunacak bilmem ki dünya dünyada. o مِنْ بَلَد۪ي ben öktüler jama'u ile bil enbiya -e kabli. Bir tek kendi bulunduğu memleketten hicrete mecbur kılınıp çıkarılacak mıyım? Yoksa geç benden önceki peygamberler Rama edrim ayf alubi melabetum. Bana ne size ne yapılacağını yani Allah'ın ne yapacağını ben bilmem. Hangi konuda fit dünya dünyada ne gibi E bu kureyimin belediyi bulunduğum bu metneden hicrete mecbur edilip buradan çıkarılacağım? yoksa emkuk demek ya mafoo ile bir eldiay kabiliy. Benden önce nitekim kim Yahudilerin İsrailoğullarında öldürülmüş birçok peygamber gibi aynı şekilde ben de öldürülecek miyim onu bilemem. Ha ve ben kendimden de herhangi bir şeyde uydurmam. Rabbim bana ne söylerse ben de onu söylerim. Ama ele, ben illa ancak neyim ne zirrünü yani beyimur inzar uyarısı açık olan, açıktan aşağı uyaram bir şeyim ben. Kur, ey habibindeki ara edin ne dersiniz? Yani ah, bana haber veriniz. Nasıl Allah aşkına siz durumunuz ne ya? Haliniz ne ya? Bana ya. İmkân eğer ey Kur'an, eğer Kur'an milindirler, eğer Kur'an Allah'ın nezdinde, Allah'tan gelmiş ise, o keferdün beyi, ve siz de bunu inkar ediyorsanız, bu cümle nedir? Cümledür hâliyetün. Cüm. Yani siz onu inkar ettiğiniz halde eğer bu Kur'an Allah tarafından gelmiş bir kitap ise ki öyledir. Bu durumda ne dersiniz? Bir, ikincisi ve şeyde şahit min ben İsrail. Bunun Allah'tan geldiğine İsrail oğullarından şahit olan bir şehit de var. Yani bu olaya şahit olan iman etmiş kim gibi? Böyle Abdullah bin Selam. Abdullah bin Selam sizin içinizde en büyük âli en büyük alim olan Abdullah bin Selam da buna şahitlik etmiş o da buna inanmış, iman etmiş olduğu halde bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmiş olduğuna içinizdeki büyük alim olan Abdullah bin Selam da buna iman etmiş olduğu halde, şahit olmuş olduğu halde ve ne yapmış? Şahit olmuş ve iman etmiş siz ne yapıyorsunuz? çiğirleniyorsunuz tekebbetum anim imani Abdullah bin Selam gibi iman etmeyin. imanda geriye kaçıyorsunuz, kibirleniyorsunuz. Hocamu şartı bir mağutufe alemi, elestüm zalimine. Yani bu durumda, durum hal böyleyken Allah aşkına siz zalim olmaz mısınız ya? Elbette olursunuz. Olay bu kadar açık iken. Demir Aleyhi buna... Evet, yani Kur'an'da Cenab-ı onlara bir uyarım mahiyetinde içinizde bir alim olan Abdullah bin Selam bunun benzerine iman ettiği, Allah'tan geldiğine şahit olduğu halde tutup bir de siz وَسْتَكْبَرْتُ تَكَبَّرْتُ عَنِمْ اِمَانِ İman etme konusunda ne yapıyorsunuz? Kibirleniyorsunuz. وَاَجَوَابُ شَعْتِ بِمَعْتِ فَاَلَيْهِ Bu da nedir? Oradaki şartın, قُلْ اَرَائِتُ Ne dersimizin cevabı? Enes cümdü zalimine. Allah aşkına bu durumda zalimlerden olmaz mısınız? Elbette olursunuz. Bu nedir denle şu hani zalim olduklarını nereden çıkartıyorsun bu şu ona delalet ediyor. İnna muhakkak Allah la yahdi al zalimi zalim kavme Allah ne yapmaz asla asla hidayet etmez. Demek ki buradaki zalim ifadesi buradaki onların yaptıklarının bir zulüm olduğunu da ayet ifade etmiş oluyor. Ve kallezine keferu. Kafir olanlar dediler kime? Minlezine amelo. Fî kendi Kendilerinin haklı olduğu konusunda müminlere dediler. Ne dediler? Şunu dediler. Levkânen imanı. Aslında ey fakir, garip olan, miskin olan müminler. Eğer zaten iman olmuş olsaydı, iman etmek durum söz konusu olmuş olsaydı, hayren daha hayırlı bir şey olmuş olsaydı, ma sebep ona ileydi. Siz bizim önümüze geçemezdiniz. Siz bizden önce iman edemezdiniz. Önce biz iman ederdik, ondan sonra siz iman ederdiniz. Demek ki sizin iman etmiş olmanız hayırlı değil. Niye? Çünkü biz iman etmemişiz. Ve İslam yehtedu ayet ayi Ve İslam yehtedu bihi eyl Kur'an. Yani o Kur'an'a iman etmesi etmek konusunda hidayete gitmekte ve iman etmekte eğer eğer o iman sizin yapmış olduğunuz o iman hayırlı olmuş olsaydı iş sizden önce iman ederdik. Siz bizi geçemezsiniz. Hazır Ey Kur'an ve bununla da kalmayın, hidayete gelmeyip doğru yola gelmeyip ne derler Ey Kur'an için ifkün kadiim, Bu eski bir yalandır haşa. Onun için yukarıda sihir dedikleri gibi burada da bu eski bir yalandan iftiradan ibarettir diyerekten böyle bir iftirada bulunurlar. Ve mi Kur'anı? Kur'an'dan önce ne vardı? Kitabı Musa. Musa'nın kitabı vardı, ey Tevrat'ı. Ne olarak vardı Hz. Musa'nın kitabı? İmam ve rahmetten. İnsanlara önder ve aynı zamanda rahmet olarak indirilmiş idi. Kime? Bir müminine dedi, ona iman edenlere. Bu cümle nedir He, ne? İkisi de haldir. Yani Hz. Musa'ya iman ve rahmet olmak üzere, önder ve rahmet olmak üzere Musa'ya ne olmuş oldu? Daha öncesinde de, Kur'an'dan öncesinde de Tevrat inmiş oldu. Ve haza'l-Kur'an bu Kur'an ne yapıyor özelliğine bir kitabı, öyle bir kitaptır ki musaddikun li-kitabi kademu kendisinden önceki tüm kitapları ne yapıyor tevral incil zebur'u tasdik edip onaylıyor. Ne bu nasıl bir kitaptır yine bu haza lisanel gel. Ne diyordu Yusuf Suresi'nde biz onu ancak Kur'an olaraktan indirdik buyuruyordu. Ha harimin damir musaddik Musaddik'te zamirde haldir. Arapça bir dil san olmak olduğu halde bu kitap olan Kur'an ne yapmış oluyor? Tasdik etmiş oluyor kendisinden öncekileri niçin Yunus İrənesi'ne Zalim olanları uyarmak için ki vehu ve erbuşrâlimuhseni erbuşminî ve aynı zamanda zalim olanları uyarırken ve müşküsler için, müminler için, iyilikte bulunanlar için de o nedir? Bir müjde ibarettir.'' İnnen rezine. O kimseler ki derler. Ne derler? Rabbuna Allah. Rabbimiz Allah'tır. Derler. Sonra ne yaparlar? Fummes takamu. Sonra istikamet üzere olurlar. Allah'ın itaatla istikameti muhafaza eder doğruluğu. İşte bu özellikte olan insanlar var ya Onlar için korku yok ve onlar mahzun da olmayacak üzüntü içerisinde de bulunmayacaklardır. Ki onlar sadece bu da değil. ki onlar ashabu cenneti, cennet ashabıdırlar, cennetliklerdir. Halidine fiha, hal cümlesidir bu. Orada ebedi kaldıkları halde onlar cennet ashabıdırlar. Bu ifade nedir bu yaptıkları durum? Cezaen, onlara bir mükafatdır. Ne olarak? Bi makân-ı yaptıklarına karşılıktır. Bu cümle nedir? Mâsûbunu alefasları bi fîrn-i ey yüzzemne manasına bu takdir yani cezaen yani yüzlerle bir mahca ya onu yaptıklarına karşılık olaraktan onun içerisinde ebedi kalacakları cennet ashabıdırlar onlar. Evet. Babasına geldi insana biz insana vasiyet ettik, tavsiye ettik, öğüt verdik. Hangi konuda? Bir valideyi ihsana. Anne babasına iyilik yapması konusunda biz insana tavsiyelerde bulunduk. E yani emerna en yuh sine ileyhuma o ikisine de anne babasına da iyilikte bulunmasını insana emrettik. Femusi ve ihsanen. Alem masveri bi mukadderi. Yani takdir edilen ihsanen, takdir edilmiş olaraktan biz ona emrettik manası Niye? Çünkü o annesi var ya, hamelet bu onu taşıdı. Kürhen, zorluklar içerisinde taşıdı dokuz ay on gün. Ve vadaatu ile onu doğurdu. Kürhen. Zorluklarla taşıdı, doğumu zorluklarla oldu. Eyyâni âlem, şakatin zahmet üzere. Bununla beraber ve böylece onu hamile olarak taşıması ve ondan ayrılması. Buradaki fisâlden kası şu, yani doğumla beraber süt vermesi. He mine doğumu ve taşıması ve süt verme süresi nedir? Felâsûr ve şehren otuz aydır, yani iki buçuk sene. Sittet eshurun ekelle müddetil nedir? Hamilelik süresinin en azı altı aydır. Yani altı ayda bazen erken doğumda olabiliyor. Ve baki eklemümdetirce dahi ve aynı zamanda buradaki altı ay hamilelik süresini aldı ve böylece geri kalanını da yani 24 ay iki yıl etmiş oluyor. 24 ayda ki bugün tıbbın da doktorların da tavsiyesi o. 24 ayda süt verilmesi fazla olaraktan tavsiye edilir. Ve yine denilmiş ki Yani 6 veya 9 ay taşımışsa Ama tersini düşünecek olursak genelde 9 ay taşıyor. O zaman ne olmuş olur? 21 ayda onu emsirmiş olur. Böylece 30 aya tamamlar. Bu durum nereye kadar sürüyor? Hatta nihayeti bildiriyor sonuna kadar. Neyi? Gayetini cünnetini mukaddetin eyyan ve aşe hatta. Ve o yaşar ne zamana kadar? Hatta güçlü kuvvetli oluncaya kadar. Ve kemal kuvveti tam gücünü elde edip ve aklı, akıl aklı olgunlaşır. Ve reyyeyi, görüşüyor, anlayışı, kavrayışı olgunlaşana kadar. Bu nedir? Akar nevhû. Bunun en azı selasun ve selasune seneten. 33 sene denilmiş El Evet selasune veyahutta 30 sene 33 sene veya 30 sene gibi zaman denilmiş insanın en mükemmel yaşı haseti insanın göğe çekildiği yaş. Ayet de aynı söylüyor. Güç kuvvete erişir ve velaga 40 sene ve aynı zamanda 40 yaşına kadar erişir. E yani tamamıha 40 yaşını bulur. Ki ve huve ekteru eşeddi güçlü kuvvette olmanın zirveye doğru çıkmanın en son noktası 40 yaşıdır. Ondan sonra iniş başlıyor. Ha haledir. O insan der, Rabbi, ey Rabbim, ila afir, nezretliğine bir vekir sızlık, bu ayet de bu vekir sızlık hakkında kimmiş, Lema vela sene, nitekim 40 yaşına ulaşınca, bade Sinteyn-i, Bilmem asil sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in peygamber olarak gönderilmesinden, iki sene sonra... Amel Ebi'yi ona ne yaptı? iman etti. Amel -e sonra anne babası iman etti. -e sonra çocuğu Abdurrahman. Ve İbna -e Abdurrahman Ebu Atif. Bunlar ona iman etti. Rabbim Bana ilham et. Bana bildir. Bildir. Anlat. Öğret. Hatırlat. Neyi? Şunu. El nimeteke leti en amte aleyye. Bana ve alâ valideyiye, anne ve babama ve bana vermiş olduğun nimete şükretmeyi bana ilham et, nasib değildir ya Rabbi. وَهِيَ اَتَّوْحِدُ O da nedir? Allah'ın birliği, en büyük nimet Allah'ın birliği nimeti. Daha ne, neyi bana ilham et? وَاَتْعَمَلَ سَالِحًا فَالَّهُ Razı ve memnun olacağım iyi bir işi yapmayı da bana ilham et ya Rabbi. Yani, mesela ne gibi? Ka'ata Allah yolunda azama uğrayan müminlerden müminlerden 9 kişiyi azat etmek gibi. Köleliğini almak gibi. Müminine yapıyor, parasını veriyor. Hz. Ebubekir öyle yapmış. Mesela onlardan birisi kimdi? Bilal Habeşi Daha ne yap? Ya Rabbi, ne ilhamet ve ıslah fizüryetimi ve benim zürriyetimin neslimi de ıslah et. Ne olsunlar? Hepsi de mü'min olsunlar. İnni tuttü ileyke muhakkak ki ben sana yöneldim ve inni minen müslümin ve ey Rabbim ve ben Müslümanlardan oldum. Ulaike işte netice sonuç. Onlar var ya kim? Ey kaybun Hazreti Ebu Mekir ve yukarıda anlatılan Hazreti Ebu Mekir ve onun gibilerini söylemiş olduğu bu sözler o kimseler eleziyle öyle kimseler ki ne tekabbelu anhum biz onlardan kabul ederiz neyi ahsen rimane hüsnü en güzelini neyi ma yaptıkları amellerin en güzelini onlardan kabul ederiz ve ne tecavüz olan değil he ve onların günahlarını da af ederiz bağışlarız yani günahlarından geçeriz sileriz ki ashab cennet işte onlar cennet ashabı oldukları halde haldir ey yani kainiyet cümletiyim. Ve bu konuda onlar cennet ashabı oldukları halde onların günahları siler, geçer, ondan geçer ve amellerini en güzel surette biz ne yapmış oluruz? Bu kimselerin amellerini kabul etmiş oluruz. Vade es sıdkî Rabbinin vâd-i nedir? Doğrudur, haktır. El-ezîne kâmi yuvâdûne fi kavlî Şu ayet-i kerimede de olduğu gibi vâd edilen o doğru haber o sıdk nedir? Onlar mesela el-imana içlerinde sürekli kalacağı cennetin verilmesi gibi şeyler bunlar için haktır ayette de olduğu gibi. Bu Allah'ın müminlere verdiği minat cennet. Allah mümin erkek ve kadınlara ne yaptı? Cennetleri vaat etmiş oldu. Velizine işte o kişiye, velizine ki, o kişiye ki, halime valideye, annesine dedi anne babasına. Uride bihi el-cins. Yani kendi cinsinden olan anne babasına dedi. Ne dedi? Ufünle kumar onlara öf dedi. O size şöyle ne diyordu? "Velate kullahu Onlara öf edemeyin demiş yani ayet o kişi, Bir de bu kişiyi söylüyor. O da ne yapıyor? Annesine babasına "Etaderr etaderran kuma Onlara rahatsız ederek, rencide ederekten, rencide ederekten onlara diyen kişi. Ha etani ben Beni tehdit mi ediyorsunuz? Hangi konuda? Ben yani o ece, minel kabri, kabirden çıkma. Vakat Hadef'in geçmiş asırlar vermemin kabri. Benden önce geçmiş birçok asırlar, asırlarda birçok insan geçmiş iken, birçok insan gelip geçmiş iken yani bu konuda siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yani birçok asırlar geçmiş insanları ölmüş, ceza görmemiş, tutmuş bile beni tehdit mi ediyorsunuz? Belen çıkrışlar kubur ki onlar kabirlerinden çıkmamışlar. Ve onlara işte o anne baba yeselani ila Allah'a yanaraktan yönelir ve der. Yeselanihi el-gaws bi ruc'ihi yönelerek onun yardımını dileyerekten der. Bilfurran illen tercat ve o çocuklar da derler sana yasak olsun. Ey yani helakle yok olasın sen. Gımanı helek de yok ol manasında. Yasıklar olsun sana dedikten sonra derler ki amin. Bir bahsi öldükten sonra girmeye gel, inan derler. İnne maadallah. Çünkü Allah'ın vaadi nedir? Hakkın gerçektir. Feyekoylu maada. O ise ne der? Eyl-kavru bil-bâti. Öldükten sonra tekrar girilme konusundayız. O ne der? İlla esatir-ül Bu ancak ve ancak. Öpiyar-ı e e e bu ilklerin ilk öncekilerini uydurmuş olduğu, uydurmuş şeylerdir, hikayelerden ibarettir diyerekten onları yalanlar. 20. ayete kadar şu şekilde gelelim. İşte fulah iken dediğine, hakkı aleyhim, o kimseler ki, vecebe aleyhim, onlara söz hak oldu. Kur'an'da devamı söz asap olarak geçer. Bir azabı. Allah'ın azap sözü onlara hak oldu. Fil kat katkı ettiğim ondan önce geçmiş olan ümmetlere Allah'ın azap sözü hak oldu. Kim onlar? Mineral ümmetlisi, insanlardan olsun, cinlerden olsun. İnmem onlar kâin hasilin zarar ve husran içerisindeydiler. Ve kullu min el cinsul İster mümin ister kafir olsun, her birisi için bir derece vardır. Derecâtun. Yani fe'delicâtü enel ilecennete âliye. Müminlerin cennetteki dereceleri nedir? Yüksektir. Ve derecâtü'l-kâfiriye netin nâri sâfleteün. Kafirlerin de cehennemdeki dereceleri de aşağıların aşağısıdır. Bu neden dolayı olur? Minma <gül> amilu yapmış oldukların amellerinden dolayıdır. E yani Müminlerine minet taatı, müminler ki taatla bulunur ve kafirlere minel mahası, kafirler de İslam'da bulundukları için derecelerde farklı farklıdır. Veriye fikhehum, ey Allah onlara Allah yapar, amellerinin karşılığını ey ceza verir ki vehhna yüzdamun, onlar hiçbir surette haksızlar ve zulme uğramazlar. Şey el yokasümler, lirmik ve yüzahürlü kafirine. Ne müminlerin amellerinde bir azalma, ne kafirlerin yapmadıkları azde, cezalarında bir artma durumu olmaz. Amelleri tam olarak onlara verilir. Ve yermek ve işte o gün. Yuvradulledine keferu alemna. Kafirler cehenneme sunulurlar. Cehennemin önüne kadar gelirler. Bi entükşafı lehum. Cehennem onlara açılır. Yukar onlara denilir ki eseptüm tayyibatikum. Tüm güzelliklerini silip süpürdünüz, yok ettiniz, ortadan kaldırdınız. Bi işharikum bi bilezatikum. Bile ki dünya dünya hayatında derecet peşinde koşaraktan ne yaptınız bütün meşguliyetinizle gereksiz şeylerle güzel şeylerinizi de doğuştan getirdiğiniz sermayelerinizi bitirdiniz. dünyanın birçok nimetlerinden de faydalandınız. Biha feryeum artık bugün türzel ve azaben hul. O senin olan, zillet verici olan azabilen olacak cezalandırılacaksınız. El havan alçaltıcı. Neden dolayı bir maritimü't tefsikrine kibirinizden dolayı, kibirlerinizden dolayı alta, alçaltıcı bir azaba ile cezalandırılacaksınız. Fe <gülüyor> <Kibiriniz>, tekeberun <kibirlinizden> dolayı fil ardi <gülüyor> yer yüzünde bir hayra haklı haksız yere ha, ve bir maritimü't tefsukun ve çıkarmış olduğunuz suç ve günahtan dolayı biz çıkartmış olduğunuz günahtan dolayı, haksız yere diğer gözündeki olmanızdan dolayı alçaltıcı olan zillet verici olan o cehennem azabı ile cezalandırılacaksınız bugün diyerekler ayet böyle var. başlıyor, bitiyor. Bağım davahum. alamin el Bismillahirrahmanirrahim. alamin ala Vallahi anı وصف diyeceğim. Benim adım Ali ve elhamdülillah <gülüyor> her bu dualarım. 80 sene yeni 11. ayeti gelmesi ki bu 21. ayet gelmede akaf ah ifadesi geçtiği içindir ki bu sure adını bu 21. ayetten almış olur. İsmini de ayırmak olay. Mesr aqa adet. Bu ve Hud aleyhisselam. Ey Habibim. Adın kardeşini de hatırla. Kim o? O ondan kasıt, ondan güzel Hud aleyhisselam'dır. Onu da hatırla. Ne, nedir durum? Vaktaki ilz, vaktaki ilahi, bedel-i ihtimali. Bu cümle iz cümlesi bedelin ihtimalidir. Yani ondan bedel olarak hepsini kapsamı içerisine alan şu ki, vaktaki ohut kendi kavmini eldenet kalma o. Kavmini uyardı. Uyarmadan kasıt demek ki bir yanlış var. Havva Onları korkuttu, sakındırdı. Ne ile bir ahkafi Ahgaf kum vadilerinin olmuş olduğu tepeleri ifade ediyor. Ahgaf denilen yerde, kum vadilerinin olduğu yerde, Hud aleyhisselam baktaki kendi kavmini uyardı, ikaz etti. Ki bu Ahgaf vadi bir Yemeni bir menazilun. Evlerinin bulunmuş ol, bulmuş olduğu Yemen'deki bir vadidir. Vakat baktaki karet-i nuzul, rusul. ki nitekim daha önce de birçok peygamberler gelip geçtiler. Minbeyn min min ve min gerek öncesinde gerekse de sonrasında önünde ve arkasında yani öncesinde ve sonrasında birçok peygamber birçok nereden anlıyoruz buradaki evrusul yani resulün çoğuluğu olmuş oluyor birçok resuller eyani min ve bahdi yani gerek öncesinde gerekse de sonrasında o birçok kavimlere birçok peygamberlerle gelmişti bildiğiniz gibi 28 peygamber, üç iftilaflı olsa da ismi geçmeyen 124 bin peygamber Cenab-ı insanlara göndermiştir. El-Eyyâni bi-El-Tâhâle-Vattâki demiştir. O gelen peygamberlerin ortak yönü, Hz Adem'den Efendimiz'e kadar ki bütün peygamberlerin ortak yönü hep nedir? Şudur. en la tabudu illallah. Yani Allah'ın dışında hiçbir şeye ibadet etmeyin. Allah'ın dışında hiçbir şeye kulluk etmeyin diye. Bütün peygamberlerin ortak yönü neydi? En. Yani yani bir ankara şöyle demeleri idi. Yani la ta'budu Ancak bu ancak Allah'a ibadet edin. Diğer bir ifadeyle Allah'ın dışında hiçbir şey ibadet etmeyin. Ve cümle, vakat cümlesi, monterize tün, Bu cümle ara cümlesidir, vakat hale. Yani normal, o kavmini uyarıp Allah'a ibadet etmeyin der iken Allah'ın dışındakilere ibadet etmeyin derken araya girmiş olan vakat hale'nin ifadesi ise monterize dediğimiz ara cümlesi olmuş oluyor. He, bu peygamberin o bir en atfediyoruz oraya. İnni muhakkatan akhafu aleykum, akhafu aleikum. Sizleri sakındırıyorum ve korkutuyorum. Neyden in afettum hayrallah? Hangi konuda Allah'ın dışındaki şeylere ibadet etmeniz konusunda ben sizi korkutuyorum, sakındırıyorum, uyarıyorum. Neyden? Azab-ı ye'mir azim. Büyük bir günün, azabından, dehşetli bir günün korkusundan ben sizi uyarıyor, sakındırıyor ve korkutuyorum. Karo bu sefer onun üzerine Kud'un kavmi Kud Aleyhisselam'ı dediler. Ne dediler? Şunu dediler. Ecihtena an aliyetina Yani Ecihtena bize getir. Neyi? an aliyetina Yani Litasrifena an ibadetiha Sen bizi Sen bizi O ilahlarımızdan mı koyuyorsun. He, sen bizi o tapa gelmiş olduğumuz ilahlarımızdan Alı mı koyuyorsun? Yani biz normalde bunun için onlara ibadet ediyoruz. Yani sen niye geldin bize? İlahlarımızdan bize alı koymak, yüzümüzü çevirmek, vazgeçirmek için mi sen bize geldin? İbadetine, o kutlarımızı, ilahlarımızı ibadetten bizim yüzümüzü çevirmek, alı koymak, engel olmak için mi geldin? Madem onun için geldin, sakındırıyorsun, o zaman ya, bina, bize getir, bir Buradaki ma ile bize getir. Neyi getir? Tayduna min azabi ala ya. O kutlara yapmış olduğumuz ibadetten dolayı bize gelecek olan ve bizi tehdit etmiş olduğun, korkutmuş olduğun o azabı hadi getir. O belayı getir. Eğer ya bud, inkünte mine sadikin, fi ennehu yetnina. Onu bize getirme konusunda eğer doğrularından isen, o azap bize gelecekse hadi o azabı bize getir diye bir derece meydan okuma içerisine giriyor o kavim. Hale bulu. Kut alay selam onlara dedi. İnne mel'bu yani o azabın ne zaman geleceği onun bilgisi o belanın gelme bilgisi indallah ancak ravlımın nezdindedir. Onun ilmindedir. Gövdesi bu Allah ki ya'lemu azap. Azabın size ne zaman geleceğini ben bilmem. Onun ilmi Allah'a aittir. Onun ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Peki benim görevim ney? He, ve öbelli okum. Ben size tebbi ediyorum, uyarıyorum. Ma usil Sizin için ileykum. Size gönderilmiş olduğum şirk şey ile hangi sebeple gönderilmiş isen gönderildiğim durum üzere ben sizleri uyarıyorum sizlere hak vakikatı yukarıda söylediği gibi Allah'tan başka bir şey ibadet etmemeniz konusunda ben size bu tebliğimi duyurumu yapıyorum <gülüyor> fakat bununla beraber bunu söylesem yapsam da muhakkak ki ben sizi görüyorum ne olarak <gülüyor> cahil bir kavim olarak görüyorum hangi konuda İstiracatı kumur azab. Hadi sen bizi tehdit ediyordun ya. Hadi o azabı getir. O azabı hemen istemeniz konusunda ben siz cahillerden görüyorum. Hani cahil cesur olur ya. Sen de maşallah sizde çok cahil olduğunuzdan kaynaklanan bir cesaretle o azabın hemen size gelmesini yani belanızı istiyor bekliyorsunuz. فَلَمَّا وَقْتَهَا كِرَاهُهُ إِلَى أَزَابَةٍ onlar azabı gördüler. Ne olarak? Ariden gelmekte olan saha hedefi ufuk-i göğün ufuklarında kendilerine doğru gelmekte olan bir bulutu bir bulutu gördüler. Ki o bulut ki bile evliyeti, onlara doğru gelmekte olan onlara doğru yönelmekte olan bir bulutu onlar gördüler. Yani kendilerine gelmekte olan bir felan mabıda onu bildiriyor. Bak ta ki o kendilerine doğru göyn ufuklarında gelmekte olan bir bulutu gördükleri zaman, o hani normalde insan bir bulut gördüğünde ilk aklına ne gelir? O bize yağmur getiriyor diye o şekilde düşünür. Onlar da aynı şekilde o bulutun kendilerine bir yağmur getiren bir bulut olduğunu gördüklerinde vadilerine karşı geliyor. Kendi bulundukları vadilerine doğru yöneliyor göğün ufuklarında kendilerine doğru gelmekte olan bir bulutu gördüklerinde hemen cevap Halu, o Felemman'ın cevabı, o Edat'ın cevabı Halu dediler. Haza, bu Aridun bize gelmekte olan ne Bir bulut olup Muntiruna bize Ya'matak kökünden geliyor. Bize yağmur getirecek olan bize gelmekte olan, bir yağmur getirmekte olan bir buluttur. E yani, mümkünün iyana, sadece bize yağmur getirecek, yağmur verecek. Kâle ala, bunun üzerine Rabbımız dedi. Onlar bulut, yani işte bulut geliyor, yani niçin geliyor? Tamam, bize yağmur getirecek. Basit bir şekilde böyle düşündüler. Bel, belki, ve o, mes-ta'cahâkin bihinnel azab. O çabuk istemiş olduğunuz, hadi. Yahut hadi bize o belayı getir o var tehdit ettiğin bedel getir diye acele istemiş oldukları şeydir. Yani o da azap. He, nasıl bir azap? Rihon. Ondan bedel. bedel -ma. Oradaki ma'dan bedel. Ma. O acele olarak istedikleri şey nedir? Bir rüzgardır. Öyle bir rüzgar ki fiha. O rüzgarın içerisinde yağmur yok. Rahmet de yok. Ne var? Azabun elimun müedimun. Elen verici bir azap onun içerisinde vardır. O azak ne yapıyor? Tüdemiru yani tüblikür yok ediyor, altını üstüne getiriyor, helak ediyor. Neyi? Külle şeyin merret aleyhi. Uğramış olduğu her şeyi, üzerinden geçtiği her şeyi helak edip altını üstüne getiriyor, yok ediyor. Ne? Kendi kafasına göre, yok elbette ki bir emri rabbiha, bir iradeti Rabb'ın emri ve iradesiyle üzerinden geçmiş olduğu her şeyi yok eden bir rüzgardır. O rüzgar. Yani yâne şeyin her şey ki erâde-i hînâ Allah onunla onun yok olmasını irade ediyor, diliyor. Ve ehleket ricalehum ve onların erkekleri yok oldu. Ve nisa'ehum kadınları ve sığarahum küçükleri ve emvalahum malları, mülkleri, çocukları, kadınları, erkekleri hepsi helak oldu. Ben tarttı bizalike بين السماء والارض öyle ki yerle gök arasında bu durum o rüzgarın da savrulmasıyla onlar tamamen havada uçarcasına yok oldu. Lamazza katpo ve onları paramparça etmiş oldu. Yani başta ayette külle mi diyor. Yani tamamen onları paramparça ederekten onları yok etti. Hani rüzgar aynen tozu toprağı saçıp savurduğu gibi. Ve bakın ya bu Vamen aminem abi. kim kaldı? Muhterem Allahü ve ona iman etmiş olan insanlar müstesla. Asbahu. ifadesi yine bu nakiz fiillerdendir. Efal nakiz adandır. Öğlencelikle asbahu oldular, ne olarak? La yura, oldular. Yani artık onlardan saydıkları şeylerden hiçbir eser kalmadı. İlla mesakinuhun, ancak onların yurtları. Yurtları kaldı, kendileri helak oldu. Meskenlere hazır. İşte kezali, işte durum, halü durum, böyledir. Yani keman cezeynahun. Onları cezalandırdığımız gibidir, halü vaziyet. Ne gibi mesela, bunu neden dolayı böyle yaparız? Kezali, işte böyledir. Bu durumda mekzûl kavmân böylece mücrim olan kavimleri işte biz böyle cezalandırırız günahlar olan kavimleri hayrahum böylece o iman edenlerin haricinde günah işleyen mücrim olan kavimleri işte biz bu şekilde cezalandırırız kendilerinden hiçbir eser kalmamış olarak biz onlara muhakkak bir, bir imkan verdik yani biz onları birçok imkanlar ile elbette ki biz onları donattık. Yani onlara çok şeyler verdik. Güç, kuvvet, mal, evlat gibi birçok imkanlar verdik. Fî mafillesi öyle bir şeyde ki buradaki imna nedir nafiye veya zâide iki anlamada gelir. Nefi edatı olarak da gelir. Bunu nereden anlıyoruz? Sonraki gelecek olan ifadeden, cümleden. Ha, ev veya zâide olmasa da olur yani mana de olabilir. Size vermiş olduğumuz imkan, ya el-i mekkifihi kuvveti vel güç ve kuvvet bakımından ey Mekke ehli, size vermemiş olduğumuz imkanı biz onlara verdik. Kudun kavmine, salih kavmine, kısaçası at ve sevud kavimlerine ey Mekke ehli, size vermediğimiz imkanı, güç ve kuvveti biz onlara vermiştik. Yani bu ne demek? Onlar sizden daha güçlüydüler. O halde sizden daha güçlü olanları biz böyle helak edersek, siz de helak ederiz. Ayağınız denk alın gibi bir uyarı. Ve canlarım, oysa biz onları ne yapmıştık? Seman, kulaklarını vermişti, dinlesinler diye. Yani bimaan esmaan, bu dinlemek üzere peygamberlerine kulak vermek üzere biz onlara kulaklar vermiştik. Ve efsane, Peygamberlere hak ve hakikati, Allah'ın varlığını ve birliğini, kudretini görmek için onlara gözler vermiştik. Düşünebilmeleri için ve ifhideten ben biz onlara kalpler de verdik. Ama, hem ma ağla anhum, fakat maalesef onlara bir fayda vermedi. Ney? Sen uhum, onların kulakları, ve la efsâruh. onların gözleri, ve efide effidetörüm min şey, hiçbir surette kalpleri de onlara bir fayda vermedi. Ne gibi? Başka ayette olduğu gibi. bükmün, bükgün, bunyum, köhün on. Onlar körler, sağırlar, dinsizlerdir. Hakka dönmezler, hakkı görmezler. Yani kalbi var, Allah için çarpmıyor, düşünmüyor, marifetliyor. Göz var, ibretle bakmıyor. Kulak var, hak hakikatı işitmiyorlar diye onların şey emmine yerine fayda verecek hiçbir şeye sahip olmadılar. Demin zaidetin, buradaki min zaidetin, efidetin şeyin iz ki mefû mamûl etül leb, ana, ana'nın mamûlü olmuş oluyor buradaki iz ki ve üşveti mana etalim, ha buradaki illet bildiriyor. Niçin vakti ki kanu onlar şu sebeple niye düşünmüyorlar duymuyorlar, anlamıyorlar niye? Çünkü kanu yaşadı ne diye onlar Allah'ın ayetlerini, varlığının alametlerini inkar ediyorlardı ondan dolayı. yani bir çeşitli beyneti, apaçık Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren delilleri inkar ediyorlar. Ve hata bunun üzerine nezere bihim onlara indi. Ney? مَاكَانُوا بِهِ yani el azap. Hadi bize azap getirecek, hadi git bakalım diye alay etmiş oldukları o azap onların üzerine inene kadar Böylece onlar Allah'ın varlığının birliğini alametleri inkar ettikleri içindir ki onların gözleri kulakları onlara hiçbir şey fayda vermedi. Oysa buna da sahip olmuş oldukları halde. Ehlekina muhakkak ve elbette ki biz helak ettik. Neyi? Mahavre kumminel kura o kariyerin çevresinde olanları, yani bir ehlida. Yani ondan kasıt, biz o kariyenin, mesela başka ayetlerde de geçer, biz o kariyeyi helak ettik. Köy helak edilir mi? Yok. Köyün halkı yani, ehli. Biz o köy halkını, kariye halkını ve çevresini helak ettik. Ne gibi? Ketemu ve a'at ve kavmilud, semud at kavmi ve lut kavmini biz helak ettik. Ve sarraflan ayati, kerverlen hececel ve ve biz ayetlerimizi ne yaptık? Sürekli bir şekilde tekrarladık. Sürekli bir şekilde aktardık. Tekrar tekrar ayetlerimizi açıkladık. Niye? Takile Allah'ın mercur. Belki onlar hak ve hakikate dönerler diye, hak ve hakikate kulak verirler diye sürekli bir şekilde ayetlerimizi tekrar ettik, onlara dile getirdik. فَلَوْلَا هَلَّا مَسَلَهُمْ اَلَّذ۪ينَ اِتَّخَذُ مِنْ min اللّٰهِ Buradaki hellâ hayr manasında felerlâ manası hellâ mesela kitaplarda da geçer. Hellâ nefraûl kitap, Hadi kitap okuyalım. Bir teşvik manasında hellâ hadi nasarâhum bilefil azâbi anhum. Onlardan o bulup gelmiş olacak o azabı def etmek üzere. Hadi onlara yardım etsin. Kim? Ellezîne ittihazı min duûnillah hayrâhu. Allah'ın dışında o kendilerini hâb edilmiş oldukları okutlar var ya. Hadi buyur. O putlar gelsin de onlara yardım etsin, ne yapsın? O kendilerine gelen asap belasını, bulutunu onlardan def göndersin gerisin geriye. Yapabilirler mi? Yok. Demek ki o putların böyle yardım edecek bir şeyleri söz konusu değildir. He, o ne ediniyorlardı kendilerine? Kurbanem. Yani, mütekar bihim ilallah. Çünkü Mekdeli müşrikler de diyor, siz putları niye tutuyorsunuz denildiğinde onların verdiği cevap şu. Aslında biz putlara tapmıyoruz. Bu putlar bize Allah'a yakınlaştırdığı için bunlara tapıyoruz. He, o böylece, böylece kendilerini Allah'a yakınlaştıran o putlar. He, eyla, eylahetün ma'ahu. O putlar ki, o ilah edilmiş oldukları ki onlar bir esna. Mef ve mefkulun. bu cümle aynı zamanda ariyeten. Bu iddakazer nim mifoludur. Özetle şu, yani onlar kendilerine ilah edilmiş oldukları, Allah'a yakınlaştırıcı olarak düşünmüş oldukları, Allah'ın dışında tapmak üzere ilah edilmiş oldukları o futlar, hadi kendilerine yardım esey, onlara yardım ve destekte ya Hayır, durum işte de öyle değil. Ben der ki, o putlar ne yaptı? Hadi eyvallah. Onlar kendi dertlerine düşerler. Yani onlar, zaten onlardan vavu kaybolup, çekip gittiler. Onlara da kesinlikle yardım etmemiş oldular. Yani, onlar ahirette de öyle olacak. Yani, o putlar onlar cehenneme giderken, onları cehennemden alıkoyacak bir durum içerisinde değiller. Böylece onlar bu durumdan tamamen kaybolup gittiler. En de nuzulü azabi. O azap onlara geldiğinde onlar inmiş oldular. Ahtap suresi 28. ayet-i Yani böylece onlar Allah dışında işte bunlar bizi putlar Allah'a yaklaştırıyor diye iddia etmiş oldukları şey ve daha sonra da o onu terk edip ayrılmaları yani onlara yardım etmemeleri işte bütün bu olay nedir biliyor musunuz ve daha işte bu durum yani ta zulul asman haliyle kurban kendilerini Allah'a yakınlaştıracağını düşünmüş olduğu o var ya aslında ifyûn, isyûn. Doğrudan doğruya onların iftiralarından başka, yalanlarından başka bir şey değil. Vema kâniyehtarûn. Yüke yüke zibûnâ. Aslında onlar açıkçası, bu işin de açıkçası, onlar tamamen iftirada bulunuyorlar, uydurman içerisindedirler. Vema buradaki ma nedir? masları niyetun buradaki ma maslar ifadesi yani kelimenin sonunu mebah şeklinde ifade etmiş oluyor yatmaslardı ve en mevsuretin ellesi gibi sıla manasında ki manasında noktalı virgül manasında vel aidu aidiyeti ise mahsufun nedir <gülüyor> mahsurdur ey yani o konuda yeftarofe yani, o konuda onlar tamamen iftira ediyorlar uydurma içerisindedirler kendi kendileri uyduruyorlar ves bu her hatırla biz baktaki sarafna ileyke, sana emelina yönettik, sevkettik, ileyke sana neferen bine cinni. Cinlerden bir topluluğu sana yönlendirdik, meylettirdik. Ki vekâne ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz bir batn nahle, bir batn nahle yerde ne yapıyordu? Cusadebi el elfeç, ashabiyle beraber sabah namazını kılıyordu ki bu nerede geçiyor bu olay? رَهَا رَوَهُ الْمُخَارِ Bunu Bukhari zikrediyor ve üstü müslim. He, Efendimiz demek ki batn-ı denilen yerde ashabiyle sınır beraber sabah namazlarını kıldıkları sırada يَسْنِعُونَ Kur'an. O, oradan geçmekte olan oradan geçmekte olan bir topluluk ne yaptılar? Kur'an'ı işittiler, Kur'an'ı dinlediler. فَلَمَّا فَالْحَدَرُوْهُ Ve onu orada hazır olup, onu dinlemek üzere Kur'an'a kulak verdiler, dinlediler. Kur'an'ı dinleyince ki o cin suresinde de ifade eden İnnâ Kur'an'ın acaba? Allah Allah, biz acayip bir Kur'an dinledik. Diye, dinledik defa duyduklarını, acayip bir Kur'an olduğunu o cin suresinde de ifade ediyor. Burada, bunun üzerine dinleyince kâle bâdûn-ibâdin. onların bir kısmı diğer kısmına dediler. Az susunuz susunuz. Az bu İslam onu dinlemek üzere, o Kur'an dinlemek üzere susunuz dediler. Fena mahkûdiye, Furiya min okuma olayı bitince, O dinleyen cinlerdeki bir kısım insanlar uyarıcı olmak üzere tekrar taumlarına vahbaki döndüler gittiler. Ne olarak onları da uyardılar. Böyle bir peygamber gelmiş, böyle bir kitap gelmiş diyerekten uyarıcı ve elçi olaraktan kendi kavimlerine döndüler. Bu kavmi Allah'ın azabı. Onları dinlemiyorlarmış. İman etmemeleri halinde onlara gelecek azaptan kavimlerini uyardılar, korkutup sakındırdılar. Ve kerrü Yahudlar ve kat Onlar aslında daha önceden Yahudiydiler ama Kur'an'ı dinleyince Müslüman oldular. Harru dediler ya kavmela. Ey kavmimiz, inna seviyena muhatap biz işittik. Kitaben, bir kitap, ondan tasıf, bir Kur'an işittik, dinledik. Unzile min Musa. Musa'dan sonra indirileri musadikan lima beyn-e Yani kendisinden öncekini, eyal-i tadde O kitap kendisinden önce, önceki tevratı ne yapıyor? Tasdik ediyor. Kendisinden öncekini, önceki olan. Hz. Musa'ya önceden gelmiş olan, indirilmiş olan kitabı da ne yapıyor? Tasdik ediyor. Çünkü kendileri de Yahudi'ydiler. Yani onu yalanlamıyor. O aynı zamanda o kitap ne yapıyor? Yehdi iler hakkı el İnsanları hak olan İslam'a sevk ediyor, hidayet ediyor. O hak olan o yol nedir? Doğru yoldur. Yani eypariyihi, doğru bir yol olan, istikamet olan İslam'ın insanları sevdiriyor, yönlendiriyor. Yakalma. O elçiler, o diğer cinlere dediler ki, ek kâmiliz. Eci da Allah, ki o kimdir? Muhammeden aleyhissalatü vesselam iman. Muhammed'e imana, yani Allah'a imana davet eden o peygambere icabet edin emrine uyun, ona kulak verin. Böylece o Muhammed'e iman edin diyerekten on kameri uyardı ve amenu bihi ona iman edin o davetçinin davetine icabet edin ve ona iman edin. Niye? Yafurullah lekum min sunubikum ta ki Allah sizin günahlarınızı mağfiret edip bağışlamış olsun ey baladaha yani günahlarınızın bir kısmını da. Bi elleiha el mazalimu çünkü Zulüm la <gülüyor> illa ancak o mazlum olan zulme uğrayan kimsenin rızası ile bağışlanır ki bu kul hakkı da bunun içerisine girmiş oluyor ve yüce ve sizi korumuş olsun yani ki ücret verse korumuş olsun neyden bin azab ve ellimin. elem verecek olan bir da sizi korumuş ve sakındırmış olsun ona iman ediniz ama o menna yucit daiyallah Allah'ın davetine icabet etmeyen kimse yani o peygamberin davetine uymadı. O zaman ne olur? Fele bir mucize. O kişi aciz bırakmış olmaz. Fil ardı yeryüzünde. Yeryüzü eyyan da yucitillah bil heremihi feyfurtahun. Yani böyle bir şey yapmamakla açılmak ile o kişi Allah'ı aciz asla bırakmış olmaz. Yani o ancak kendi kendisini aciz bırakmış olur. Bundan uzak durmasıyla, Allah'ı aciz bırakmış olmaz. Uzak durmasıyla. Veleyse lehu nimellâ yücid min durihi yani böylece onun dışında o çağrıya uymayan kimse, o çağrıya uymayan icap etmeyen kimse böylece yeryüzünde Allah'ı aciz bırakmış olmaz. Güçsüz bırakmış olmaz. Ey he. Evet. Yani azabı def etmek suretiyle onun bir yardımcısı da, herhangi bir yardımcısı da onun olmamış olur ve Allah'ı da o durumdan dolayı aciz bırakmış olmaz. Bunu tabi cümle yani her birileri ayrı ayrı olunca cümleyi bir bir cümle içerisinde şöyle ifade edebiliriz. Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa dilsin ki yeryüzünde Allah'a aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur ki oraya geliyoruz. He, min evliya. Allah'ın dışında ve lahu min O kişi için yani o feylan'ın davetine icabet etmeyen kimse için min dunihi evliya. Allah'ın dışında onun herhangi bir dostu da yoktur. Yani ensar'ın öyle bir dost ki yetfe ona anhu azab ...kendisinden azabı def edecek, engelleyecek, cehenneme gitmesini engelleyecek onun bir dostu da olmaz. İşte ''Ulâhîkî ellezîn elen O peygambere ve onun getirdiği kitabı, Kur'an'a icabet etmeyen o insanlar var ya... ''Fî benâdî mübîbekiînî zâhirî'' bir, onlar sapıklı içerisindedirler.'' ''Evelen yerev bilmez Bilmezler mi, görmüyorlar mı? Yani bin kırul <gülüyor> basi söyledikten sonra tekrar dilmeyi inkar edenler bilmiyor, görmüyorlar mı ki en Allah adlesi o Allah ki halha saman ve arda yer ve gökleri o Allah yaratmıştır. Yani Allah'ın yerleri ve gökleri yarattığını onlar görmüyorlar mı? Ve aynı zamanda varmiyale bir halkihinler Allah onu yaratmadan da daha arş ifadeyle yorulmadı. Yani yaratmakta güçsüz düşmedi. Onları yaratırken hani bir haşa insan bir iş yapar yorulur ya Allah onu yaratırken yorulmadı. Bir yorgunluk içerisine girmedi. Yani la yurs anhu o işi yapmak bir kadirin kadirün vezideti bafilia en kelame fi kuvvetin elisallahu biqadir. Yani Allah buna güç yetmezse Allah'ın yerleri ve gökleri yaratmaya gücü yetmez mi? Ve bunu yaratmadan dolayı da elbette ki hiçbir şey Allah'ın gücünü aciz bırakacak, güçsüz bırakacak da değildir. Niye? Alâ en yuhiyel mevta. Allah ne dedi? Kadir'in güç sahibidir. Neye? Alâ en yuhiyel mevta. Ölüleri tekrar diriltmeye. Kadir değil mi yani? O yukarıya bağlamış oldu. Yukarıya bağladı. Yerleri ve gökleri yarattı. Ve bunu yaratmaktan dolayı aciz olmayan Allah'ın her şeye kadir olur, ölüleri tekrar diriltmeye kadir, kadir değil midir? Gücü yetmez mi? Bela. evet. Yani kadir olan ölüleri dirilmeye, belki o Allah kadirdir kesin olarak. Çünkü inna halakül şeyin kadir, o her şeye gücü yeter, kudreti yeter, her şeye kadir olan Allah'tır. İşte o yerde. O hesap günü var ya işte o günde. Yo <gülüyor> ona kafirler ateşe sunulduklarında, ateşin önüne cehennemin önüne geldiklerinde ne üzere bir <gülüyor> en kendilerine azap edilmek üzere. O kafirler cehenneme getirildiğinde, sunulduğunda, cehennemin önüne vardığı, varıldığında yuka <gülüyor> huluhum onlara denilir. Yani denilecek bu azap değil midir bilhak hadi buyurun ama bak gözünüzde de görüyorsunuz bu azap hak değil mi gerçek değil mi bak gerçek olarak gözünüzde de görüyorsunuz onlar ne derler bela. evet ya Rabbi bela Rabbine, Rabbimize yemin olsun ki gerçekten bu haktır derler Hale der fesuku azab cenavek onlara bir mahkûm düptekurun inkar etmiş olmanızdan dolayı hadi tadın bakalım azabı azabın ne derecede olduğunu tadın bakalım denilir onlara. Bütün bunları zikrettikten sonra neticede Rabbimiz şöyle özetliyor: bir ala ensa kabilike ey habike. O Mekke'li müşrikler var ya, o kavmin sana yapmış olduğu eseyyetten dolayı sabret. Sabret. Ne gibi? Kemal Saber olur Azmi, nitekim Ulul Azim peygamberler, kendilerine kitap gelen büyük peygamberlerin ki başta bunlardan Musa peygamber geliyor. Onların kendi kavimlerini kendilerine yapmış olduğu eziyetten dolayı sabrettikleri gibi ey habibim sen de kavminin sana yapmış olduğu eziyete sabre zorlukları ve şiddetliklere karşı sabır ve sabah içerisinde olan o ulul azim peygamberler gibi sen de sabırlı ol. Minel Resulü, o daha ulul azim peygamberler Resullerden olan o peygamberler kablege senden önce gelmiş geçmiş ulul azim peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Fetekun zâ azmin, azim sahibi ol. Buradaki min buradaki min li beyani, beyaniyi içindir. Yeteriğiz için gelir min, ya da beyan için gelir. Buradaki beyan içindir. Fekürlühum zevu azmin. O bütün peygamberlerin hepsi azmin sahibiydi. Vakı ile de demiş ki buradaki min niteliğisiz, bazıyet bir kısım manasına geliyor. Feneysenimhum Adem. Onlardan Adem değil. Likavli itala. Neden dolayı şu, şu ayetten? Neden nejid de bu azma? Biz ondan. Asim bulmadık. ayetini istina Bazıları buradaki tebiz için olduğunu ifade edip Hazreti Adem'i bundan hariç tutmuşlar. Ha ve la yunus i kavli teala. Bir de hem bir Adem hem de Yunus aleyhisselam. Niye? Ve la tekinke sahibül Niye? Ey habibim ey peygamber sen o hud sahibi gibi yani Yunus peygamber gibi olma. Niye? Çünkü Yunus peygamber 30 yıl kadar kavmine anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu sefer dimiş, hiç dinlemiyor, Hiç iman eden yok. Kafası kızıyor tabiri caizse Ninova kentinde Ninova kentine orayı bırakıyor ve bir gemiye biniyor. Uzun bir hikaye. Gemiye biliyor. Gemi bir müddet gittikten sonra duruyor. O zaman adetmiş. Bir bakıyorlar ki bir Yunus balığı. Kaptan diyor ki, içimizde efendisinden kaçan bir suçlu var. Kim? Kur'a çekiyorlar. Kur'ada Yunus Aleyhisselam çıkıyor. Yunus Aleyhisselam doğru diyor. Ben Rabbim'in müsaadesi olmadan kendi kavramını terk ettim diyor, beni atın. Ve Yunus Aleyhisselam'ı denize atıyorlar o balık yutuyor. Üç gün üç gece şiddetli olan fırtına içerisinde karanlık olan balığın karnında üç gün üç gece denizaltı gemisi gibi içinde kalıyor. Ve orada Kur'an'da da geçen ifadeye göre Yunus Aleyhisselam şu ifadeyi kullanıyor. La ilahe illa enti subhaneke inni küntü bine Ya Rabbi senden başka ilah yoktur, seni tesbihle takdis ederim. Ben ise nefsine zulmedenlerden oldum. Yani suçluluğunu ifade ediyor. Bunun üzerine balık onu ağzından pusar gibi dışarıya atıyor. Ve tekrar Yunus Aleyhisselam kendi kavmine gidiyor. Yine asim ve gayretiyle anlatıyor. Ve iman edenler içinden çıkıyor. Kavmi iman ediyor. Ama başta ne yapmıştı? Dayanamamıştı. Ya yeter yıllardır anlatıyor anlatıyoruz, anlatıyor. Hiç iman eden yok. İşte böylece bu kanuna giren Yunus Aleyhisselam da bu ayetteki tebiz ifadesi kapsamı içerisine giriyor. Asim peygamberlerden kabul edilmemiş oluyor. Heeeh Demek ki o peygamberlerin sabrettikleri gibi وَلَكَسْتَعَجِمْنَهُمْ لِقَوْمِكَ نُزُولَ الْعَذَابِبِهِ <gülüyor> Kavyenin üzerine azabın inmesi konusunda onlara acele etmiyor. Yani belaları bulurlar. Yine denilmiş ki, اَلَّهُ دَجَرَ مِنْهُمْ Efendimiz hakikaten onların eziyetinden çok sıkılmıştır. Hele hele Miraç'tan gitmeden bir buçuk yıl önce tamamen bir sıkıntı içerisinde amcası Ebu Talib'i kaybetmiş çünkü ondan bir destek görüyorlardı. İçteki hanımı hızı tahdidceği kaybetmiş, bir hüzün içerisinde bir sıkıntı içerisindeydi. Fe ate Böyle bir sıkıntı olduğu için kavminin üzerine azabın gelmesini istedi. Ve emre taqum Bunun üzerine Rabbimiz kendisine sabrı Emmet sabır emretti ve her bir istek bir azabı. Kainet üzerine azabın gelmesi konusunda acele etmemesi, sabredilmesi istendi. Felehu nazirin bihimna muhalete eğer efendimiz isteseydi hakikaten onların üzerine bela başlarına yağardı. Onun için Kur'an Cenab-ı acele etmemesini söyledi. Kendi sanki onlar yer ve o gün yarao o mineral azabın fil akırdı diye uzun olmasından dolayı azaptan kendilerinin tehdit edilmiş oldukları konuları o gördükleri gün gibi o azabı aynen o görmüş oldukları gün gibi o vaziyette onların üzerine imiş olan o azabı o belayı o sıkıntıyı böylece onlar görmüş olacak onu da toplu ifade edecek öyle ki sanki onlar kendileri için tehdit edilmiş olan şeyi görecekleri günler <gülüyor> yenbesi su dünyat insan diyim kendi düşüncelerine göre dünyada kalmadılar illa <gülüyor> ancak bir saat kadarı ne kadar dünyada kaldım bana çok az birkaç saat kaldım bir günün birkaç saati kaldım gibi düşünecekler ha Kur'an beraber bu Kur'an size bir tebliğidir kimden Allah tarafından yani azabı görme anında kim helak edilmez e, helak edilmez illa ancak şunlar helak edilir el kavun fasikur ey kafirun ancak günahtar olan bir kavim günahtar olan bir millet helak edilmiş olur Allah onun dışında kimseyi helak etmez özetleyecek olursak ey Muhammed azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret onlar için azap hususunda acele etme Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir, Kur'an'ın bir uyarısı, ulaştırmasıdır. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Edilmez. Her yuhleto helak edilir mi? Ancak kim helak edilir? Fasık olan, kafir olan kavimler ancak helak edilir. En doğru söz Allah'ın sözüdür. Sallallahu aleyhi ve ve